biliyorsunuz ki alem ervahta yani ruhlar aleminde henüz ruhlarımız cesede girmeden, cesetler halk ruhlar aleminde Cenab-ı Hak bizlere hitap edip elestü ve be rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Bütün ruhlar kalüvela dediler. Evet sen bizim Rabbimizsin, bizim halikimizsin mısın dediler. hakta alayı oradan ettiler. tasdik ettiler. Hakkı tasdik eyleyen bu ruhlar bu aleme gelip bir kısmı Kesafete bürününce hak aralarında bu kesafet bir perde oldu. Allah'a verdikleri ahdi unuttular. Hak Subhanahu ve Teala Hazretleri kereminden ve ihsanından ve lütfünden onlara nebi gönderdi, peygamberler gönderdi. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Safiyullah, sonu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz ki bu ceset bakımından böyle. Nur bakımından Resul-i Ekrem cümle peygamberlerin evvelidir. Ama bu ahadlarına vefakâr olanlar, bu alemde de Cenab-ı Hakk'a kâli-ü dediler. Rabbül aleminin vahdaniyetini kabul ettiler. Yani iman eden hüsrandan kurtuldu. El-Essübe gün hitabında kâli-ü diyen kimse, bu alemde unutmayanlar, onlar nebilere kâli-ü dediler ve peygambere tutundular. Allah ile kul arasında peygamberlik meclisi vardır. Bir kısmı da, Kalu belada Allah'a verdiği sözü hiç unutmadı. Onlar büyük veliler. Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği, seçtiği, istifa ettiği velilerdir.